Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet ve her dalalette ateştedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin ve bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Ve bizden sonra gelecek nesilleri de Rabbine hizmet edenlerden eylesin. Allah her türlü şirkten, küfürden neslimizi geri buyursun. Onları ve kıyamete kadar gelecek neslimizi labbımıza hizmet edenlerden kılsın. Kardeşlerim bugün sizlere arz etmek istediğim konu, Kur'an'da devamlı okuduğunuz İbrahim'de sizin için güzel örnekler vardır. O benim dostumdur dedi ve Allah azze ve celle'nin İbrahim Aleyhisselam'la alakalı verdiği birçok örneklerin bugün sizlere İbrahim Aleyhisselam'ın ailedeki yapısı, yaşantısı nedir bu örneklik? Bunların üzerinde biraz durmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bundan önceki derslerde hep ahlaki, insani, aile yapılarında durduk ama burada bir model görelim. Allah azze ve celle neden İbrahim'i bize örnek olarak veriyor, veriyor ve onda bizim neleri yakalamamızı istiyor? Çünkü insan bakar, görmez, okur, anlamaz, dinler, algılamaz. Onun için meseleyi biraz açtığımızda inşallah daha net anlaşılır ve bizler de neden örnek almak istediğimizi anlarız. Biliyorsunuz kardeşlerim aile toplumun temelidir. Ve insanın da ilk okuludur, mektebidir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi din, ben diyor insanları ne yaptım? Fıtrat üzerine yarattım. Şeytanlar onlara ne yaptılar? Üfsat ettiler. Vallahi Allah Resulü ne diyor? Her doğan çocuk ya da her doğrulan çocuk ne olur? İslam fıtrat üzerine doğar arkadan devam ediyor bakın. Çocuğun ilk yeri neresiydi mektebi? Aile. Anne, baba neyse. Dikkat edin ne diyor? Yahudi ise Yahudi yapmaya çalışır. Müşrikse, müşrik ise? Hristiyansa Hristiyan ise? Hristiyan. Her neyse çocuğunu ne yapmıyor? O şekilde yapmaya çalışır. Demek ki ailenin önemi çok çok. Çok güçlü. Mektep demek ki temiz olması gerekiyor. Ve muallimleri de ailenin iki önemli unsurudur. Yani Anladım. ebeveynleridir. Toplum kaç kişi? Üç kişi. Anladım. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuk. Dördüncisi değil. Burada çocuk eğitilen, anne babada nedir? Anladım. Eğiten durumdadır. Ve bakın şu toplumda başıboşluk varsa, kargaşa varsa, bir çocukta ahlaksızlık varsa, bunun birinci mensulü kimdir? Ana değildir, babadır. En büyük suçlu nedir? Babadır. Çünkü bizim dinimizde baba, annenin üzerine nedir? Hakimdir anne, babadan sonra gelir. Birinci muallim nedir? Babadır. Burada çocuğa verilen eğitimin hayatına yön verecek maya hükmündedir. Sütü ne yaparsın? Isıtırsın. Onu yoğurt haline getirebilmen için ne yapacaksın? Bir maya koyacaksın. İnsanın da anne ve babasından almış olduğu bir maya vardır. <Gülüyor> Aleykümselam var. <Gülüyor> Aleykümselam tanıdın mı? o zaman sen bu yanıya taşındın. Tamam. Şimdi Evet. Şimdi aile ilk mektep dedik. Anne baba da nedir? İlk muallim dedik. Çocuğun da mayası nedir? Anne ve babadan konan bir mayadır. Bugün bakın bir çocuk konuşurken hep e, anasının dibinde büyüdüğü için Anasının konuştuğu şekille, şiveyle kelimeye yüklediği manayla, harfin çıkarttığı telaffuzuyla ne yaptın? Konuşmasını görürsünüz. Birisi konuştu mu, ha sen Antep sen çangırılısın. Sen falan yerlisin. Niye? Çünkü konuşma ne yapıyor? Ele veriyor. Maya var orada. De. Ne maya verilmişse o var. İşte bu bakımdan baktığımızda İnsanın kişiliğini ilk aile belirler. Eğitim orada alındığı gibi çocuğun kişiliği de aileden ne yapar? Oradan gündeme gelir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ebeveynin çocuklar üzerindeki etkisini deminki zikrettiğimiz hadiste çok net bir şekilde gündeme getiriyor. Her doğrulan çocuk fıtrat üzerine tertemiz doğar. Ama anne ve baba Yahudi ise Yahudi yapmaya, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse ise Müşrik yapmaya ne yapar? Çalışır. İşte bunu ilk yapan ebeveynlerdir. Yapmaya çalışan hep nedir? Ebeveynlerdir. Aile her türlü tehlikeye karşı korunaklı bir de kaledir kardeşlerim. Bu kalenin muhkem ve dışarıdan gelecek her türlü tehlike ve akıma karşı dayanıklı kalabilmesi için bütün gediklerin hasarlılan yerlerin onarılması ve kapatılması gerekir. Yoksa çocuk ne olur? Ya hasta olur ya bir haşere gelir veyahut da daha değişik tehlikeler gelir. Baba dışarıdan gelen her türlü tehlikeye karşı tedbir alırken anne de ne yapar? İçeriden dışarıya veyahut içeride olacak şeylere karşı tedbiri yerine getirir yani anne ve baba ahenk içinde çocuğu ne yapar? Yetiştirir. Bir yandan kişilik karakter verirken bir yandan da ona dünyayı ne yapar? Tanıtır, bakışı gösterir. Bugün bakın öyle çocuklar vardır ki arsızdır. Öyle çocuklar vardır ki şımarıktır. İşte atalar ne der? Çok verirsen arsız. Az verirsen hırsız. Yüz verirsen şımarık. Yani hep fazla itidarlı geçilen her noktada çocuğun aldığı nedir bir isim vardır. Veyahut bakın birçok insanın böyle kapalı, insan içinde konuşmadığını görürsünüz. Anne babanın o çocuğu eğitimine baktığınızda bakıyorsunuz çocuk bir hata mı yaptı? Akşam baban gelince görürsün. Çocuğu hep bir korku. Baba sevgisi değil, baba korkusuyla yetiştiriyor. Veyahut banyoya git Orada kapalı kalacaksın. Şimdi düşünün. Çocuk cevval. Yakın isteyen birisi. Yalnızlıktan hoşlanmayan varlıklardır bunlar. En ufak bir değişiklik gördü mü korkar. Çocuğu şurada yatarken kaldırın başka bir odaya şöyle bakar sonra basar ağlamayı. Niye? Bilmiyor bir şey. Hayattan daha temas halinde nedir? Değil. Yanlış eğitimde çocuğun kişilik bozukluğuna ve Yaşantısında da topluma karıştığında da o bozukluğu devam ettirmesine sebep olur. Onun için Kur'an'a baktığımızda, eğitimde o çocuklarınız yanınıza girdiğinde ne yapın? İzin alsınlar. Çünkü sizin uygunsuz halleriniz olabilir. Yani üstünüz açık, çıplak vaziyette ne yapabilirsiniz? Olabilirsiniz. Bu da gösteriyor ki çocuk eğitimimiz Aleykümselam var Kur'an ne yapıyor? Çok çok üzerinde duruyor. Şimdi Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. O tevhidi Kur'an, tevhidi isteyen ailelerden eylesin. Rabbinin mutlak otoritesinden korkup sakınanlara çifte cennet vardır. Ayetinde vaat edilen iki cennetten birisinin huzurlu ve mutlu olan yuvalar için kullanıldığı nakledilmiştir. Yani Rabbinden korkan onu birleyen ailelerin mutluluğu dünyada saadet ahirette de ne vardır? Cennet. Cennet. Allah bizi böyle ailelerden eylesin kardeşlerim. Hı hı. Ve e, kim benim uyarıcı mesajımdan yüz çevirirse iyi bilsin ki sıkıntılarla dolu bir hayat vardır ayetinde de Sıkıntılarla dolu hayattan maksat huzursuz aileler olduğu nakledilmiştir. İşte bu güzel yaklaşımdan şu çarpıcı sonuç çıkıyor kardeşlerim. Mutlu aileler cennetin dünyadaki şubeleri, mutsuz aileler de cehennemin dünyadaki neler oluyor? Şubeleri oluyor. Düşünün şimdi mutlu bir ailede yetişen bir çocuğun topluma kazandırılması bir de kopuk ailelerin çocuğunun topluma kazandırılması. Kadına bakıyor, kıza bakıyorsun evlenmekten korkuyor. Çocuğa bakıyorsun evlenmekten korkuyor. <gülüyor> Yakın e, komşularımdan bir tanesinin böyle bir sorunları oldu. Ben de bir nasihat ettim. Ayrılmayın dedim delikanlıya. Yani geçimleri biraz sıkıntıdaydı. sefaratına girmek istemiyorum. Ama bir olay oldu. Tekrar birleştiler koca kadının yanına gidiyor. iki çocukları var. Çocuk daha benim torun kadar, şeyin kadar babasına o kadar büyük hakaretler yapıyor ki insanların içinde. Öğretsen yapmaz. Sen ne biçim babasın? Sen nasıl bizi böyle bu hallere bırakırsın? Neden karına sahip çıkmıyorsun? Neden bana sahip çıkmıyorsun? Öğretsen söylemez yani. Ve ileride bu çocuk bana daha büyük bir intizar eder de ben bundan yaşayamam diye tekrar eleştiler. Yani bir çocuğun serzenişleriyle. Bu da gösteriyor ki ailenin mutlu olması, çocuğun da mutlu olması, ailenin mutsuz olması çocukların da hırçın ve karakterinin değişmesine sebep oluyor. Bunlar çok çok önemli. Evet. İşte bugün sohbette ele alacağımız aile her namazda kendisine bağlılığımızı ifade ettiğimiz Allah'ın seçkin kulu İbrahim'in ailesi yani Ali İbrahim'dir. Neden bunu seçtim? Kur'an'da İbrahim için size güzel örnekler var dediği gibi sizler her namazda tahiyattan sonra bir şey okursunuz. Ne okursunuz? Salli Bari'nin içinde bir şey geçiyor İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. Hiç üzerinde durdunuz mu? Ne demek istiyor? Ve her namazda siz bunu okuyorsunuz. Neden İbrahim'in ailesi? Demek ki bunda bizim için çok büyük örnekler var. Gelin bu örneklere şöyle bir bakalım. Bakın, Allahü Teala gerçekten Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesinden İmran Hanedan'ını süzüp, alemlerden seçti ayetinde. Ali İbrahim'den söz etmekte her namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine hem kendisine ve hem de ailesine hem de İbrahim ve ailesine bağlılığımızı ifade bakımından salat ve selam ne yaparız? Niyaz ederiz. Ebu Hamid Es-Said'i Allah Resulü ve Vesselam'a soruyor. Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü biz sana nasıl salat getirelim? Ey Rabbimiz İbrahim ve ailesine salat getirdiğin gibi Bakın bu ifadeyi düşünün. Muhammed'e eşlerine nesne de salat edilir. Sen övgüleri kabul edensin, yücesin. Başka bir rivayette de onları mübarek kıldığın gibi bizi de ne yap? Mübarek kıl diyor. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi iki anlamda kullanılıyor. Birincisi özel anlamda. Yani babası, çocukları, eşleri oluşan topluluğa. İkincisi de genel anlamda kıyamete kadar ona inanan tabi olan davasına yardım eden herkes. Yani buradaki mana ikisine de nedir? Geçerli olandır. Çünkü bugün biz namazımızda ne yapıyoruz? Bu duayı yapıyoruz. Haydi babanız İbrahim'in milletine ayetinde belirtildiği gibi İbrahim aleyhisselam peygamberler dahil tüm Müslümanların atası ve Üç dinin mensuplarının ittifakla kabul ettiği birisidir. Ve ayet-i kerimeye baktığımızda o ne Yahudiydi ne de Hristiyanlıklar. Yani Hanif dinin nedir? Babasıdır. Öyleyse İbrahim aleyhisselama bizim ne yapmamız çok iyi tanımamız gerekir. Ateşe atıldı mı? Atıldı. Hicret etti. Kavminden tamamen tecrüt etti. Sonra yıllarca çocuğu olmadı. Allah bir çocuk verdi. Ne yaptı? Kurban etmesi istendi. Bakın kurban ayı geliyor. Hep onun temsilidir. İbrahim kurban etmekten imtihan edilip kazandı mı? Kazandı. Yine Nemrut denilen zamanın en büyük kafirinin karşısına dimdik durarak onun karşısında ne yapmadı? Boyun eğmedi. Kim kimse karşı konuşamazken o, Rab'lık iddia eden insanın karşısına çıkarak, benim Rabb'im güneşi buradan getirir, sen de hakikaten ilahsan, sen de şuradan getir diyerek insanların içinde ne yapmıştır? Onu bitirmiştir. Tüm bu imtihanları başarıyla geçen kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Şöyle tek tek tekrar geleceğim oraya. Ateşe atılma basit bir olay değil kardeşler. Düşünün, kutları kırıyor. Geleceğim birazdan. Orada ateşe atılacağı anda bir imtihana tabi tutuluyor. Ne diyor? Müşrikler diyor ki korkmuyor musun şu ateşten dediklerinde ki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da. Ben sizin taptıklarınızdan mı korkacağım diyor. Demek ki kardeşlerim burada bozulan insanlar ve bozulmayan insanlar. Bozulan insanlar neye tapıyorsa insanı korkuttuğu da nedir? O. Ahlakı da o, mükafatı da oradan, cezası da nedir? Oradan. İslam'da hapishane sistemi diye bir sistemi yok biliyor musunuz? Niye? Çünkü ceza ve mükafat var. Vaat ve vaiz var. Yani cennet ve cehennem var. Bunların cenneti de cehennemi de nedir? Burada. Cennetleri istedikleri gibi yaşama, cehennemleri de istediklerine uymazsan hapishaneleri, öldürmedir, idamlardır, Başka bir şeyleri değil. İşte burada İbrahim'i de ateşle korkutuyorlar. Hem de ne ateş? Şimdi normal bir ateş olsa kim korkar ki? Vadi dolusu bir ateş var ve mancılıkla atacaklar. İbrahim orada bile ne diyor? Ahiret ateşi mi daha çetin yoksa sizin kimi diyor. Seçin bakalım. Orada bile o insanlara verilecek cevabı ne yapıyor? İbrahim Aleyhisselam veriyor. Ve o da ateş kendisini yakması gerekirken ne yapıyor? Yakmıyor. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Ve İbrahim ailesinde bir aileyi mutlu kılacak tüm özellikler vardı. İşte bunun içinde model olarak İbrahim ailesini tercih etmemizi Allah bize ne yapıyor? Emrediyor. İbrahim babası Azer'e geliyor. Bir takım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni kavmini de apaçık bir sapıklıkta görüyorum diyor. Şimdi bakın ayette Azer İbrahim aleyhisselamın Öz babasıdır. Taruh isminde e, birçok nakiller gelmiştir ama bunlar bizim kaynaklardan değil, İslaliyat kaynaklarındandır. Babasının Taruh olduğunu birçok filmlerde falan da bu şekilde zikrediyorlar. Bu doğru değildir. Kur'an'da zikredilen ifadesi Azer'dir. Azer'i amcası olarak kesilir. Değil, babasıdır. Taruh e, ancak Tevrat referanslıdır. Hz. İbrahim'in azer surbinden gelmiş olması da garipsenecek bir durum değildir. Hatta bu Allah ölüden diriyi yarattığına göre en güzel örneklerden de bir tanesidir. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. İbrahim ailesi baban putperest olsa müşrik de olsa kafir de olsa sen çocuk olarak ne yapıyorsun? Üstüne düşeni yapıyorsun babanı uyaracaksın. Yani Ailede demin bahsederken ne dedik? Toplum 3 kişi. Ya anadır, ya babadır ya da çocuktur. Eğitim nerede başlar? Ailede başlar dedik. Eğitimde eğitimci, birinci eğitimci kimdir dedik? Baba. Dinimize göre erkek, kadına nedir? Üstündür. Bunu asla bırakmaması gerekir. Birinci eğitimci nedir? Babadır. İşte burada baba ne yaptı? Puta taptı. Şimdi her doğan çocuk ne üzerine doğuyor? Hadise dönelim. Fıtrat üzerine. Tertemiz. Yani bir Yahudinin çocuğu da, bir Müslümanın çocuğu da tertemiz doğuyor. İşte burada baba putperest. Çocuksa, o tertemiz fıtratıyla onu ne yapacak? Uyaracak. Düşen görev neymiş? Bu. Yani bu modeli kendimize almalıyız ve çocuklarımıza da bunu ne yapmalıyız? Vermek zorundayız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bu şuuru nasip etsin. Bu da bizim için çok güzel örneklerden bir tanesi. Kadına örnek verelim. Firavunun karısı Asiye kimdi? Salihlerdendi. İman eden insanlardandı. Ama buna rağmen, bakın kendini koruyabildi mi? Korudu. Demek ki kişinin ailedeki kocası her ne kadar despot, zalim, kafir de olsa, kadın kişiliğini ne yapabiliyor? Koruyabiliyor. Hatta her bir rivayette Firavun her onun yanına geldiğinde başka bir kadını asiye zannedip ve yatağına Yani Allah onu ne yaptı? Korudu diyor. Bu da bizim için çok önemli örneklerden bir tanesidir. Mesela İkrime bin Ebu Cehil'i okudunuz mu hiç hayatını? Adam hayatıyla ne yapmıştır? Destan yazmıştır. O da Ebu Cehil'in nedir? Büyük oğudur. Kime bu gelin? Büyük sahadır. Ve destan yazmıştır. Mute günü yiğitliğiyle çok büyük destan yazmıştır. Gerçekten kahramanlardandır. Ama babasına uyarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken devenin işkembesini alıp omuzuna koyan bir kişidir. Kime uyup yaptı? Babasına. Hidayete erdi ne oldu? Doğruyu gördü ve Allah'a hizmet eden bir insan oldu. Hatta Fatma koşarak geliyor hepsine lanet ediyor. İbn-i Mesud diyor ki, vallahi diyor o gündür erkekliğimden utandım diyor. Küçücük bir kız geldi bütün müşriklere lanet etti. Cesaretle korku yoktu diyor. Ama biz erkek olduğumuz halde cesaret edip de o şeyi kaldıramadık diyor. Yani Allah Resulü'nün sırtından ve işkembesi büyük olur. Kalkamıyor namazda. Onu diyor sırtında ne yapamadık biz kaldıramadık. Ama o kızcağız koşarak geldi hem onlara lanet etti hem de onu ne yaptı? Kaldırdı diyor. Ha, burada anlatmak istediğim nokta Ebu Cehil gibi cehaletin babası kabul eden hem de o zamanın otoritenin kafiri kabul eden birinin çocuğu dahi hidayeti ne yapabiliyor? Görebiliyor kardeşlerim. Bu açıdan allah Teala'nın yıldızlara tapan bir toplumdan İbrahim ailesini vücuda getirmesi de cahili toplumlarda yaşayan Müslümanlara çok güzel bir örnektir. O gün insanlar Allah'ı bırakmış ne yapmışlardı? Mesela İbrahim aleyhisselam kıssasında dikkatli okursanız sen hadi bizim putlarımıza tapmaya gelmiyor musun dediğinde İbrahim ne diyor? Bugün benim yıldızım benim hasta olduğunu söylüyor deyince onlar mazereti ne yaptılar? Kabul ettiler. Çünkü onlar yıldıza bakar ona göre ne yaparlardı? Karar verinlerdi. Bir yıldız kaymışsa bir şey batmışsa işte şu olacak bu olacak deyip hep bir şeylere ne yaparlardı? Bağlarlardı. Bugün de gazetat altında neşriyatları alıyorsunuz hemen insanların ilk baktığı bir yer var. Neresi? Yıldız, yıldız salları, kova burcu aslan burcu Bunlara inanmak şirktir ve sahibini müşrik yapar. Hala bakın günümüzde ne yapıyor? Bunlar devam ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bugün benim yıldızım, benim hasta olduğumu söylüyor deyip gitmediği o karnavalın adı ne olur biliyor musunuz? Nevruz. Bugün hala Nevruz kutluyorlar mı? Bakın ne kadar yıl geçti biz bile bilmiyoruz. Belki hesaplayan ama bugün hala bu bayramı ne yapıyorlar? Diyorlar. Bunlar kafirlerin, müşriklerin bayramlarıdır. Ama şeytan hiçbir zaman ağını ne yapmamış, bırakmamış. Fakat öyle bir ortamda dahi bir Müslümana örnek olacak bir ailenin yaşantısı nedir? Var. Yani bir çocuk var, o bunu ne yapıyor? Kendini koruduğu gibi toplumada bunun yanlış olduğunu ne yapabiliyor? Haykırabiliyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bu örnekleri bize vermesi. Bizim meseleleri iyi anlamamız ve gafil hareket etmememiz içindir. Evet. Hz. İbrahim <gülüyor> Azer'in oğlu olması akrabalar arasında kötü, ahlaksız hatta müşrik bulunan Müslümanlar için büyük destek ve teselli kaynağıdır. Çünkü Sünnetullah'ta bu durum hep böyle olmuştur. Nuh'un oğluna bakın. Kafirliği seçmiştir. Ve baba şefkatiyle oğlum gemiye bir kurtul. O babasına ne demiştir? Ben şu dağa çıkarım. Kurtulurum. Ama bir dalga onu alıp ne yapmıştır? Götürüvermiştir. Ve yine Lut Aleyhisselam'ın karısına bakın. O da kavminin yanında kalmayı ne yapmıştır? Tercih etmiştir. O da onlarla birlikte helak olmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını düşünün. Ömrü boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? var oldu. Müşriklerle, kafirlerle arasında hep bir engel oldu. Her türlü gelen şeyi kendisi karşıladı ve yeğenini korudu. Ama yeğeninin getirdiğini ne yapmadı? Kabul etmedi. Halbuki karşıdan saldıranlar yeğenine ne için saldırdı? Getirdiği, anlattığı şey için. E şimdi saldıranla koruyan arasında bir fark olması gerekir. Koruyan ne için koruduğunu bilmiyorsa o zaman ona da bunun hiçbir faydası ne yapmadı? Olmadı. Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Amcan sana o kadar yardım etti. Hiç mi bunun senin iyiliğini olmayacak? Olacak. Çünkü müşrik olarak öldü. Cehennemde ebedi kalacak fakat bana yardım etmesi hasebilen topuklarına kadar ateşe girecek. Onunla da beyni fukur Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu da gösteriyor ki bu bir sünnetullah. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın Azer'in sulbünden olması da dikenlerin arasında güllerin yetişmesi gibi bir şeydir. Allah kendisinden razı olsun İbn-i Teymiye'nin dediği gibi Müminin cennetteki gülistanlığı da kalbindedir. Nereye giderse onunla beraberdir. Düşmanlar ona ne yapabilir ki diyor. Ben hapiste de dursam kuyuya dağıtsalar bana ne yapacaklar yani Esaret kalptedir. Kalp esir olmadığı müddetçe hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Düşünün ne kadar özgür insan vardır. Kafası kiralıktır. Kendisi kiralıktır o insanlar hiçbir hayır ne yapmaz? gelmez. Ama kalbi Allah'a bağlıdır. O adama ne yaparsanız yapın, istersen demir testereyle kesin, o insanı ne yapamazsınız dininden döndüremezsiniz. Evet. Ve iblis de hiçbir şey yapamadılar. Karşısında da duramadılar. Ve sonuçta İbrahim Aleyhisselam'a bakın. Onun karşısında da hiç kimse ne yapamadı duramadı. Ve hiçbir şeyde ne yapamadılar? Yapamadılar. Ve İbrahim tek başına İslam'ı temsil etti ve ailesiyle de başarılı oldu. Ve rivayetlere bakın, darim naklediyor en yakın Türkçe'de bulacağız o tek başına bir ümmetti. O bir millettir. Ben yani İbrahim'den bahsedilirken o tek başına bir ümmetti. O bir milletti. Şimdi aynı zamanda burada hariciye fırkasına da bir nedir? resiye vardır. Neden siz böyle yapıyorsunuz? Neden bu insanları tekfir ediyorsunuz? alel tak dediğimizde. Onlar diyor ki herkes kafir. İşte Moskova'dasın. Kafir bir anne babadan doğmuşsun. Sokağa çıkıyorsun kafir. İşe gidiyorsun kafir. Böyle olunca artık herkesi kafir olarak görüyorsun diyor. İbrahim Aleyhisselam'a bak. Böyle mi davranıyor? nereye çıkarsa çıksın tevhidi anlatıyor nereye giderse gitsin hakkı ne yapıyor gündeme getiriyor işte tevhid ehli böyle olur model böyle olur öbür türlü senin başkasından ayrılacak bir vasfın var mı durumunu gizliyorsun halini gizliyorsun güvenilir birisi değilsin e, kaypaksın e, karşıdakine bir şey yapmaya çalışıyorsun ama bunu bilen sensin o bundan nedir? Yine farkında değil. Karşıda, karşıdakine kafir diyorsun, sende Müslüman sıfatı yok. Yani ne yaparsa yapsın, karşıdakinden hiçbir farkı ne yapmıyor? Olmuyor. Eğer hakikaten karşıdakine bir şey anlatmak istiyorsan, İbrahim gibi ateşe gideceğini dahi bilsem hakkını ne yapacaksın? Kaykıracaksın. Ve bunu anlatacaksın. Evet. Ve tevhid inancına sahip olarak Allah'a itaat için kıyam etti ve asla Allah'a ortak koşanlardan olmadı. <gülüyor> ee, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı verilen kıssaya baktığımızda Enam Suresinde İbrahim Aleyhisselam gecenin karanlığında oturuyor. Bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Davet yok, tebliğ yok. Bak kendisine hiçbir şey ulaşmamış karanlığın içinde bir ışık arıyor. Ki şirk, küfür ortam her zaman nedir? Karanlıktır. Ve yıldızın çıktığını görüyor. Dikkat edin ayet-i kerimeye Gale, ha, ve Rabbi. işte benim Rabbim diyor. Demek ki o ana kadar böyle bir şeye yoğunlaşmadı. Gökteki ışığı parıldamayı karanlığın içinde görünce bakın uluv sıfatı vardır Allah'ın. Yüksekliktir. Ne yapıyor? Aşağıda aramıyor. Yukarıda arıyor. Karanlıkta aramıyor. Aydınlıkta arıyor. Yıldızı görünce işte diyor. Beni aydınlığa çıkaracak bu. Yol gösterecek bu. Hayran hayran Rabbuna bakarken ay çıkıyor. Güne yıldız sönük kalıyor ve birçok yeri ağartınca hale hala Rabbidir. İşte bu benim Rabbimdir. Ona da hayran hayran bakarken güneş doğmaya başlıyor, karanlık gidiyor, aydınlık her şeyi ihate edince Rabbi diyor. aynı ifadeyi yine kullanır. İşte benim Rabbimdir. Rabbine hayran hayran bakarken o da batıyor. Bu sefer İbrahim ben doğup batan şeyleri sevmem. Yani fıtratla Allah'ın verdiği akılla Rabb'ini tanıyamayacağını anlıyor. Muhakkak ki Rabb'im bana kendini ne yapacak? Tanıtacak. Hemen arkasından devam ediyor. Ben kavminin eş koştuklarından beri yani kavminin puta tapmasının yanlış olduğunu ne yapıyor? Yakinen anlıyor. Davet var mı? Yok. Yani Dinle alakalı bir şey gelmiş mi? Yok. Yani bir aile modeli, bir çocuk olarak düşünün, babası putperest put yapıyor. Buna rağmen bir çocuk demek ki Rabbını ne yapıyor? Arayabiliyor. Doğup batanı, güneşin gidişi gelişini öldüren, dirilten bir rabbin varlığını biliyor. Peki neyle biliyor? Allah Azze ve Celle Araf suresinde diyor ki, Allah Adem'in sürdünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ne yaptı? Çıkarttı, topladı. Onlardan bir ahit aldı. Neydi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte toplumdaki en büyük müşkülat bu kardeşlerim. Rabbi bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırıyor insanlar. İşte tabi bizim fıtratımızda bir Rabb inancı nedir? Var. Biz buna iman eden insanlarız. Bunu hiç kimse ne yapamıyor? inkar edemiyor. Bir yaratıcı var. Öldüren ve dirilten var. İşte bu meselede İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Yaratıcı var ama yaratıcının kim olduğunu ne yapmıyor? Bilemiyor. İşte bunu insan kendi kendine bilmesi mümkün değil. Bir davet yani bir Resul gelmedikçe bunu anlaması mümkün değil. Ve Rab eğer insanların aklına, kabiliyetine bırakmış olsaydı kendini, bugün bakın, yaratılan her şeyde Allah'ı birleyen insanlar var. Veyahut konumuzda olduğu gibi İbrahim'in babası kendi elleriyle bir şeyler yapıyor ve insanlara satıyor, satın alıyor insanlarda, götürüyor, tatıyor. Veyahut Ömer'in dediği gibi Allah kendisine razı olsun, darimi naklediyor. Biz diyor yolculuğa çıktığımızda kervandan bir yere ticarete gittiğimizde konaklayacağımız yerde kumları toplardık devenin ayaklarını açardık sütü sağardık katılaşması için şekil yapardık gidene kadar ona tapardık diyorsun düşün yani yine sahabeler diyor ki bizim bir putumuz vardı diyor babam her gün diyor sadece süt götürür koyardı diyor bir köpek gelirdi diyor onu içerdi puta da içer <gülüyor> Hala o puta ne yapıyorlar? Tapıyorlar. Allah hepimize hayır versin. Doğruyu görmeyi nasip etsin. Demek ki İbrahim Aleyhisselam böyle bir ortamda dahi Rabbini ne yapmış? Aramış. Öyle bir aile modelimiz olacak ki yetiştirmede çocuklarımıza öyle bir tevhid inancı aşılayacağız ki hangi ortamda olursa olsun seni de kaybetse annesini de kaybetse o çocuk tevhidi ne yapacak? anlayacak fıtratı vermemiz gerekiyor. Evet. İbrahim ailesi ailesinin özelliklerine girelim. Birincisi neydi? İbrahim aleyhisselam asla şirk koşmamıştı. Muvahiddi. Birinci özelliğimiz bu olacak. Ananın da, babanın da, çocuğun da. Bu olmadı mı? Hiçbir şey olmuyor kardeşler. Bakın, Ebu Davut'un Kitabul Cihat'ta ve Siyer'de gelen bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor diyor ki Allah'ın Resulü, benim hanımım müşrike. Ne yapayım? Boşa onu diyor. Hiçbir mümin bir müşrikeyle aynı nikah altında kalamaz. Hiçbir mümin kadın da bir müşrikle aynı nikahta ne yapamaz? Kalamaz. E Allah'ın Resulü kalırsa o da ondan değildir. O da onlardır. Bu kaydeyi kimse ne yapmıyor? Dikkat etmiyor. Yaşamış olduğumuz toplumda bile öyle kargaşalar var ki, hasbel kadar insanlar evleniyor, bir bakıyorsun kadın şuurlanıyor, erkekte bir şey yok. Erkek şuurlanıyor, kadında bir şey yok, yollar ne yapılıyor? Ayrılıyor. Niye? Daha önce bu insanlarda aynı şey vardı, uyuşma. Aynı düşünce vardı, o düşünce gidip yerine akide alınca din, ayak uyduramayanlar, ayak uyduran arasında artık neler oluyor? Takırlamalar başlıyor. Ben birçok aile tanıyorum, sırf akide uğruna boşanan şey yapan. Hala onlara diyorum, boşanırken bile boşanmayın. Önce oturun, evlenirken çünkü bu şuur yoktu. Birinin şuurlandı, öbürüne sabredin, yapmadılar. Şimdi mesela boşandıklarında çocuk 3 yaşındayken birinin 18 yaşında olan çocuğu var. Her gördüğümde soruyorum. Sen bu çocuğu ne için yetiş ne üzerine yetiştirecektin? Tevhid üzerine. Neden hanımını boşadın? Tevhid için boşadım diyor. Peki çocuğuna tevhidi verdin mi? Yok. Çocuk kimde? Anasının yanında. Yanına geldiğinde sabredemiyor bile. Çocuk büyümüş artık. Birçok ihtiyacı var. Git ananın yanına diyor. Peki, ne için boşardın sen bunu? Onun için tevhid aile dediğimizde, muvahhid aile dediğimizde sadece insanın kendi çıkarları doğrultusunda hayata bakma değil. Sabırla, metanetle, çünkü birinci yükümlülük babadaysa hanımına sabrederek onu ne yapacak? Eğitecek. Sonuna kadar sabredecek. Ve ondan gelen nesilde ne yapacak? Hayırlı olacak. Çünkü hasbel kadersiz bir girdaba girmişsin zaten. Ama girmeden önce bir kadını alacağında insan ne yapacak? Seçici olacak. Dört şeyden alır. Kimi güzelliğinden, kimi malından, kimi soyundan. Ama sen dinde ne yapacaksın? Takvalı olanını seçeceksin. Allah bize de, neslimize de hayırlı nasip etsin kardeşlerim. Demek ki tevhid her peygamberin İlk görevi ise Müslümanın da ilk görevidir. Bütün peygamberlerin gönderilme sebebi tevhidin hakimiyetidir. Her Müslümanın da hakimiyeti önce evinde başlamalıdır. Evinde başlamayan bir hakimiyeti ne sokağa çıkarabilirsin, ne ticaretine sokabilirsin, ne de yaşantına, ne de kardeşliğine. Hiçbir yere sokamazsın. Onun için ilk görev nedir? Tevhiddir. Ve bu anlamda bütün ailenin de aynı inançta olması çok önemlidir. Bugün sohbetimde kızların sohbetinde Gazi Üniversitesi'nden gelen bir kız vardı. Böyle çok cins sorular soruyordu. Kızım adın ne dedim Meryem dedi. Nerelisin sen dedim Bosnalıyım. Annen Hristiyan derm dedim. Nereden bildiğiniz hocam? Bir ismi. İkincisi de sorduğun sorular. Ve senin baba namaz kılmıyor değil mi? Evet kılmıyor. Bakın Müslüman olduğunu söyleyip de Müslümanlığın e, şeylerini yerine getirmeyip de biz de yabancı hani kitap ehlinin kadınları size helal gidiyor kitap ehli kadını alıyor ama çocuk gelen nesil kime göre yetişiyor? İsmi bile Meryem. Tamam bize göre şirk küfür değil ama anne Hristiyan olduğu için o ismi koydu ona. Eğer Müslüman olsaydı seçerdi. Belki anasının veya soyundan birinin olmasa kolay kolay o ismi ne yapmaz? Koymaz. Onun için ailede herkesin tevhid ehli olması çok önemli. Olmadı mı yine o aile model aile olması çok zordur. İbrahim'in puta tapan babasını tevhide davet etmesi buna en güzel örneklerden bir tanesidir. Bir zaman babasına babacığın o işitmeyen Görmeye, sana faydası olmayan bir şeye neden tapıyorsun? Nereden yaklaşıyor? Akıl edeceği noktada. Yani bir davet yapıldığında karşıdakini böyle itecek, anlayamayacak şeyleri söylemiyorsunuz. Çağırdığında işitmiyorsa, bir şey olduğunda sana fayda vermiyorsa, sen buna niye tapıyorsun ki? Allah fayda veren değil midir? korkunduğunda sığınman değil midir? istenilen değil midir? Yani bu vasıflar yoksa sen buna ne yapıyorsun? Neden tapıyorsun dediğinde İbrahim'in babası onu ne yaptı? Taşladı. Kovdu. Ama bakın burada dikkat edin model aile derken bugün annesini babasını tekfir edip çekip giden yüzüne bakmayan birçok insan var. Cenaze namazını dahi kılmayanlar var. Peki İbrahim ne yaptı? Ha boş boş niye bakıyorsunuz? Hiç Kur'an okuyor musunuz? İbrahim babası için ne yaptı? Ya Rabbi beni mahcup etme dedi ve onun için dua etti. ve Buhari'nin naklediği rivayete bakarsanız orada ne var? İbrahim babasını zebanilerin getirdiğini görünce Ya Rabbi, hani sen beni mahcup etmeyecektin, Ben sana dua etmiştim babam için. Allah Azze ve Celle İbrahim'in babasını İbrahim'e sırtlan şeklinde gösterecek. İbrahim sırtlandan iğrenen birisiydi. İğrenince zebanileri alıp onu cehenneme atacak. Hem İbrahim'in duası yerine gelir babası için, hem de Allah Azze ve Celle İbrahim'e ben müşriklerin cennete girmesini haram kıldım. İbrahim taşlansa da, kovalansa da bu babamdır diyerek onun için ne yapıyor? Yani babalık şeyini bırakmıyor. Evlat olarak babasına göstermesi gereken saygıyı ne yapıyor? Gösteriyor. Ve burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Babasına saygısı ne yaparsa yapsın kısmında değil onu Allah'a ve Resulüne isyana davet ettiğinde ne yapıyor? Kabul etmiyor. Onu tevhide davet ediyor. Ama insan olarak onun da affedilmesini, cennete girmesini ne yapıyor? Arzuluyor. Şimdi bir davetçi olarak ben bir başkasını davet edip de anne babamın girmemesini ister miyim? İnsan en yakınlarından ne yapar? Başlaması gerekir. Onların da girmesini ister. Kendi yanındakini bırakıp da başka tarafa gidiyorsa. Zaten bu insanlığını kaybetmiştir. Ahmaktır. Evde ateş var. Evet. İşte böyleyken onun bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca ondan da ilgisini ne yaptı? Kesti. İbrahim'in ümit bulduğu sürece babasını her zaman tevhide davet etmiştir. Babasının küfürde ısrar ettiğini görünce ondan beraat etmiş. Ondan beri olduğunda ne yapmıştır? İlan etmiştir. Ve ayeti kerimede görürseniz, okuduğunuzda görürsünüz. Onlar anası babası bile olsa onlara asla sevgi beslediğinizi ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Kim bunlar? Müşrik olanlara karşı bir müminin asla bir müslümana duyduğu sevgiyi ne yapamıyorsun? Gösteremiyorsun. İkincisi İbrahim ailesinin özelliklerinden davetçi bir aile. Davet ve tebliğ peygamberlerin öncelikli görevleri arasındadır ki İbrahim Aleyhisselam ailesiyle beraber bu vecibeyi en güzel şeklinde ne yapmıştır? Yerine getirmiştir. Babacığım şeytana tatma. Çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti. Babacığım ben sana o Rahman'dan bir azabın dokanıp da senin cehenneme girmenden ne yaparım? Korkarım demiştir. Babasıysa sen benim ilahlarımdan yüz çevirmek mi istiyorsun ey İbrahim? Yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. İbrahim diyor ki selam sana. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Ayet devam ediyor. Ve İbrahim putperest babasının tehdidine aynı yöntemle ne yapmıyor? Karşılık vermiyor. Yani bir kötülüğe bir kötülükten ne yapmıyor? karşılık vermiyor. O iyi tarafından. Oysa kötü. Yani inananla kafir arasında her zaman ne vardır? Fark vardır. Mimin, izzetlidir. Müştik, kafirse izzetli değildir. Allah'ın dediği gibi ne diyor tevbede? Pislik o kadardır. Tek kelime. Evet. Burada İbrahim aleyhisselam asla kötülükten karşılık vermediği gibi Babası seni ne yapacağım? Taşlayacağım diyor ve taşlıyor. Şiddete şiddetle de ne yapmıyor? Vermiyor. İşte oradan ayrılıp gittikten sonra İbrahim karanlıkta Rabbini aramaya başlıyor. Demek ki insan o durumda olduğunda da bazı şeyleri ne yapamıyor? Göremiyor idrak edemiyor. Tek başına kaldığında insan ne yapıyor? Daha berrak, daha rahat ne yapabiliyor? Düşünebiliyor. İşte kendisine taş atılan ağaç misalinde ihsanda bulunduğu gibi o da ne yapıyor? Sabır gösteriyor. ve i̇şte babacığın ifadesini kullanıyor. <gülüyor> Burada dikkat ederseniz babacığın ifadesi gayet yumuşak. Bir nezaket. Birisi taş atacak. Atma baba. Atma diyorum baba. Bana sana atarım demeye başlar. Ama İbrahim ne diyor? ifadeler çok yumuşak. Babacığım. Yani sen ne yaparsan yap, benden sana zarar ne yapmayacak? Gelmeyecek. Ben küçüğüm, sen büyüksün. Ben oğlunum, sen babamsın. Bu ikiliyi ne yapma ifadeyi asla kaçırmıyor. Evet. Ve İbrahim ailenin en genç üyesiydi ve kendisi de davette ne yapmıştır? Zirveye gelmiştir. Burada da anne ve babaya karşı nasıl bir tavır takılması gerekiyorsa onu takılmış. Hani atalarımız der ya ek, etme bulursun. Ne ekersen onu biçersin. biçersin. İbrahim ne biçti? İtaat. Yumuşaklık. Gelelim şimdi İbrahim'in nesline. İsmail nasıl bir çocuktu? Yumuşak. Şimdi belki bazılarının çocuğu yoktur ama benim çocuğum var. Oğlum da var. Ben şimdi Emre'yi tutsam gel oğlum seninle bir diğer eklerim çok güzel giydirsem baranlıklarını. Onu götürmeden de hanıma desem ki ben oğlumu kesmeye götürüyorum. Bak şimdi. Kısa öyle. Ayet böyle. Hanım ne kadar sabreder? Oğlumu bana ne kadar verir? Ben de oğlumu götürsem baba beni nereye götürüyorsun diye sorduğunda, oğlum ben seni bugün Allah'a kurban edeceğim desem ne kadar bana itaat olur ne kadar yardımcı olur yani ben merak bile etmiyorum yani. ama olayı anlamanız yani çok net bir şekilde kavrayabilmeniz için İbrahim'in başına geleni söylerim. İbrahim Aleyhisselam'ın başına bu geldi kardeşlerim yıllarca çocuğu olmadı Allah ona bir çocuk verdi ve Allah Azze ve Celle İsmail'i kurban etmesini istedi ama İsmail babasına karşı itaatli oldu ve çocuk daha. Küçücük çocuk. Ve babacığım sen babasın Allah'a emrini yerine getirirken babalık şefkatin gözüme bakarak Hani galebe çalmasın. İstersen gözümü bağla demiştir. Ve sen bugün beni itaatkar bulacaksın. isyan edecek değil. Ama son anda belki can avliyle kaçarım. Belki senin görevini yerine getiremezsin. Ellerimi de ayaklarımı da arkadan bağlatır. Bu aklı veren de İsmail. Düşünebiliyor musunuz? Ama İbrahim babasına neydi? İtaatkar, yumuşak birisiydi. ve ekilde buldum. Böyle birinin yetiştirdiği çocukta ne yapıyor? Aynı. Demek ki bizler tevhid ehli olmayı unutmadığımız gibi çocuklarımızın çok iyi bir gözlemci olduğunu ve bizdekinin aldığını unut her hareketimize çok dikkat edelim. İşte burada da davetçi bir aile aynısını ne yapıyor? Alıyorlar. Ve kitapta İsmail'i da çünkü cidden Vadinde sadık bir kimseydi. Bir Resul, bir peygamberdi. Ailesine namaz ve zekat emrederdi. Rabb'i katında hoşnutluğa ermişti. Bu ayete baktığımızda iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın Müslüman aile bireylerinin öncelikli en önemli görevlerinden olduğu dikkat çekiliyor. Demek ki anne baba iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak ve namazda ne yapacak? Emredecek. Birinci vazifemiz bu. Baba kalktı mı sabah önce çocuklarını kaldırmakla başlayacak. Hiç bu ihmali ne yapmayacak? Bir gün olsun yapmayacak. Yanlış bir şey mi yaptı? düşünün torunu geliyor yerden aleyhissalatü vesselamın bir hurma alıyor ağzına atıyor çocuk mu ne olduğunu bilmeyebilir hemen parnak atıyor çocuğu kıstırıyor kaka kaka diyor. ne öğretmek istiyor? hurma haram mı? değil. ama ehli beyt'e neydi? sadaka haramdı. sadece hediye el aldı. oradaki düşen hurmanınsa sadakadan mı? hediyem olduğu neydi? belli değildi şüpheli bir şey şüpheli bir şeyin dahi çocuğun bu geçmesini ne yapıyor istemiyor ama o bilinci veriyor yeme demekle ne yapıyor bırakmıyor hemen onun ne kadar kötü bir şey olduğunu kurmanın değil bakın kurmanın değil haram veya şüpheli bir şeyin ne kadar kötü bir şey olduğunu ne yapıyor öğretiyor bu da gösteriyor ki hadis şerifte helal da belli haram da belli bu ikisine dikkat eden dinini ve namusunu ne yapar? Korur. Demek ki ailede bu neymiş? Çok çok önemli. Sen dikkat ettiğin gibi evladının da girene çıkana ne yapacaksın? Dikkat edeceksin ve o terbiyeyi bu çocuğuna aşılamak zorundasın. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın kardeşlerim. Gelelim fedakar ve itaatkar aileye. Kardeşlerim, dünya imtihan dolu ve herkesin geçirdiği bir imtihan salonudur. Kimi malıyla, kimi makamıyla, kimi canıyla her zaman imtihana tabi tutulur. De ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, aşiretiniz, ele geçirdiğiniz mallar kesak gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşunuza giden evleriniz sizi Allah'a ve Resul'una Veyahut Allah yolundaki cihattan daha sevgili ise Allah'ın emri gelene kadar ne yapın? Bekleyin. Allah fasık olan bir topluluğa hidayet edici değildir. Bakın bu ayet sahip olunan hiçbir şeyin akidenin önüne geçmemesi gerektiğini söylüyor. Hiçbir şey bırakmadı bakın. Hiçbir şey bırakmadı. Hepsini teker teker alıyor. Bir tek burada zikredilmeyen ana var. Ananın dışında, babalar, kardeşler, mal, yaşantı ortamı, her şey. Bunların hiçbiri ne yapmayacak? Allah'ın ve Resulünün önüne bir gün geçmeyecek. İşte bu sevgiyi, bu şeyi toplumda çocuklarımıza ne yapacağız? Vereceğiz. Ayet kişinin aile, çocuk, mal, iş ve akidesiyle karşı karşıya gelirse, hangisini tercih etme konusuna sahip olma önemini gündeme getiriyor. Bugün tutun, ne kadar rivayet varsa seçin. Sizi cehenneme soka yani veya cehenneme giren diyor üç kişiden haber vereyim mi? Alim, zengin ve şey. Alim, sana diyor akıl verdim. Ne yaptın? İşte ilim ettin, hem öğrendim, yaşadım hem de anlattım. Sen yalan söyledin diyor. Şahit olan melekler sen yalan söyledin. Sen ne diye yandın. Zengine sana mal veren benim. Ne yaptın? Hem yedim hem infak ettim diyor. Yalan söyledin. hem desinler diye yaptın diyor. Şehide sen ne yaptın? Güç verdim sana, kuvvet verdim. Senin uğruna çarpıştım ve senin uğruna canımı verdim diyor. Sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptım. Bakın bu ayete binaen bu ayeti biz çocuklarımıza işlesek hiçbir şey Allah'la karşı karşıya akideyle karşı karşıya geldiğinde öne geçirilmeyeceği önemini öğretsek bu çocuk canlı verirken Allah için verecek. Mallı verirken ne yapacak? Allah için verecek ve birilerine bir şey bir faydası bir iyiliği varsa Allah için yapacak. Onların ne bir taltifini, ne bir menfaatin hiçbir şeyini ne yapmayacak, ummayacak. Yani akideyle önüne hiçbir şeyi geçirmeyecek. İşte bu ayetler hep İbrahim Aleyhisselam alakalı alakalıydı. Ama ona has mıydı? Değil. İşte burada da bize nedir? En güzel örneklerden bir tanesi. Ve dikkat ederseniz demin de söylediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam bunu en güzel şekilde sınavı vermiş ve çocuğunun Allah'ın emri doğrultusunda kurban etmek istemesi oğlunun herhangi bir tereddütle itirazda bulunmaması bunlar çok büyük bir fedakarlıktır. Ve hanımının da yapmış olduğu cidden hem itaatkar hem de fedakardır. Kesinlikle. Hem çocuğunu hazırlıyor, güzelce temizliyor, giydiriyor, evde bekliyor. Hangi anne bekliyor bunu? Ancak itaatkar ve fedakar anne. Evet. İslam akidesi bu kadar önemli kardeşlerim. Allah hepimize bu akideyi yaşamayı nasip etsin. Bu ayetlerin sergilemiş olduğu baba, evlat ve anne duruşu çok çok önemlidir. Anne, baba ve çocuk bunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Verdiğim bu örneklerden aileye bakarsanız ailemizi temelinden düzelteceğimiz çok meseleler olduğunu görürsünüz. Evet. Demin teferratına girdiğim için tekrar girmiyorum. Dikkat ederseniz, İsmail'in babacığım el ve ayaklarımı bağla demesi dahi çok önemli. Cidden önemli. Babasının itaatkar olmamasından korkuyor. Şimdi düşünün, baba itaatkar olmazsa evlatı da etkileme yoluna gidecek mi? Gidecek. Azeri kim uyardı? İbrahim. Nasıl uyardı? babacığım, İsmail ne diyor? Babacığım elimi ve ayamına bağla, Allah'a karşı emrini ne yap? yerine getir? İnanın, ne yaşarsanız onu yaşıyorsunuz. Yani yaptığınız bir davranış, evladınıza da aynı. Ne yapıyor? Geçiyor. Siz farkına varmasanız da bu değil. Ve burada şuna da bir dikkatimizi çekeyim. Kur'an'da dikkat ederseniz İbrahim'in kıssasında Hacer kucağına çocuğu alarak kah İbrahim kah Hacer bugünkü Mekke'nin kara taşlığına kadar gelmeleri var hatırlıyorsanız. Oraya bırakıyor gidiyor. İsmail büyüyene kadar İbrahim bir daha oğlunu yapmıyor? Görmüyor. Ta ki Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa etmeye gelene kadar. Eve geliyor ve bir kadın onunla konuşuyor, gidiyor. Akşam bir adam geliyor, bir koku duyuyor, kim geldi diyor. Ne kokusu duydu bu? Ha? Kucağında taşıdığı çocuğu gelen adamın kokusundan babası olduğunu biliyor. Demek ki çocuklar kokuyla da ne yapıyor? Bir şeyleri alabiliyor. Yani onlar o kadar çok şeyin resmini çekiyor ki biz farkına varmadan Babasının gelip gittiğini dahi görmeden hem de yıllar sonra evlenmiş babasının İbrahim olduğunu ne yapabiliyor? Bilebiliyor. Allah bizlere böyle duyarlı çocuklar nasip etsin kardeşlerim. Evet. Yine modelden bir tanesi Allah'a yalvarıp yakaran bir ailenin olduğunu görüyoruz İbrahim Aleyhisselam'da. Dua biliyorsunuz müminin silahı ve tevhidin de özüdür. İbrahim ailesini her türlü bela ve felaketten korumak için Allah'a Allah'a her zaman İbrahim ne yapardı? Dua ederdi. Bakın dualarından bir tanesi çocuğu oraya bırakıp giderken ne diyor? Ya Rabbi bu şehri emniyetli kıl. Ve başka ne diyor? Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ben iki kurbanlığın oğluyum ve atam İbrahim'in duasıydım. Ta İbrahim nerede dua etti? Allah Resulü tam o zaman oldu Biliyorsunuz İbrahim'den sonra nesil iki taraftan gidiyor peygamberler. Birisi İshak'tan İsrail oluyoruz dediğimiz Yahudiler ve Hristiyanlar. Biri de İsmail'den geliyor Peygamberimize kadar hiçbir peygamber yok. Arada. Birçok gelen insanlar var. Buradaki kastı bu. Ben Atan İbrahim'in duasıyım. İki kurbanlığın oğluyum dedi. Birinci kurbanlık kim? İsmail kurban edilecekti. Yerine koş. ikinci kim? Babasının. Onun da kıssası uzun. Burada girmek istemiyorum. Demek ki nesli ve soyunun şirkten korunması ve örnek bir şahsiyet ortaya koymaları için dua ediyor Duası nasıl? Ayete gidiyoruz. Rabbımız bizi sana teslim olmuş kimselerden kıl. Soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet kıl. Bizi ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. İşte bu duaların, kabullerinin en güzel örneği de demek ki zikrettiğimiz meseleler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklarına azgın şeytanlardan ve kem gözlerden allah Teala'nın yüce sözlerine sığınırım duasını okurdu. Bu aynı zamanda İbrahim diyordu, oğul İsmail ve İshak'a bu duaları yapardı. Ben de sizlere ne yapıyorum? Bunu yapıyorum diyerek ashabına da öğretirdi Yine bu ailenin modelliklerinden bir tanesine baktığımızda muhacir bir aileydi. Demin ayette dedik ya, yerleriniz, sevdiğiniz şeyler sizi Allah'a ve Resulüne gitmekten alıp koymasın. Hicret de yine İbrahim Aleyhisselam'ın kaderindendi. Sırf inanç uğruna eş, dost, vatan, mal ve gereklerinden tamamen terk etti ve hicret eden birisidir. Ve İbrahim ailesi eşleri Hacer ve Sara ile Allah yolunda hicreti gerçekleştiren ilk ailedir. Kur'an'da zikredilen. Yani hicreti ilk yapan aile modeli odur. Ve İbrahim'de ben Rabbıma hicret edeceğim şüphesiz ki o güçlüdür, hikmet sahibidir diyerek yola çıktı. Ardından ey Rabbimiz ben çocuklarımdan bir kısmını senin beyti haramının yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz namaz kılsınlar diye bundan böyle insanlardan bir kısmının gönülleri oraya doğru akıp ve onları bazı ürünlerden ızıklandır. Umulur ki şükrederler buyurarak Rabbin'a karşı duası ne yaptı? Yerine getirdi. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Gelin bu sahneye bir gidelim. Çocuğunuzu aldınız. Hanımınızı aldınız. Şehir yok. Su yok. Yerleşim alanı yok. Oraya kadar götürdünüz ve bıraktınız. Dönüyorsunuz. Hacer soruyor. Ey İbrahim beni nereye bıraktı? Allah'a Hacer dönüyor. O bize vekildir. Diyor. Basit bir sahne mi bu? Hiç kimse yok. Koruma yok. Ev yok. Yiyecek yok ve kucağında bir çocuk. İbrahim dönüyor. Arkasından demin yaptığımız duayı yapıyor. Hacer bir oya niye gidiyor? Tepeye bakıyor. Gelen giden var mı? Sonra geliyor bir İsmail'e bak. Bir o ya, bir bu ya. Bugün bakın Safa ile Merve'de gidip gelenler o gün Hacer annemizin İsmail'e baktığı hareketi yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Hiç bakmazlar. Haccın menasiki. Arzlarından. Olmazsa olmazlarından. Neden burada bu hareketi yapıyorlar? Bir bakması gerekir. Bugün hacca gidenlere bakın hep Mehter Marşı giderler. Yüzmür Marşı gelirler. Ama gitmeden önce bu tevhidi anlamaları geliyor. Gidince oradaki dualarına bak buradakine. Gidenler orada bakın ellerine kağıtları almışlar. Burayı dönünce şunu yapacağım. Burayı dönünce bunu elli kere okurlar yine karıştırırlar. Gel sen şimdi bu kıssayı oku. Eline kağıt almazsın, bacakların tutmazsın. Oraya gittiğinde isteyeceğin bellidir. Hep tevhid. başka bir şey yok. Acen istediği de buydu. Ve oraya bırakıp dönen bir İbrahim var. Hangi baba dönür? Hangi kadın kalır? Hadi çocuk o zaman çocuktur. Demek ki bunlar çok çok önemli. Hicret işte böyle bir şey. Bulunduğun yeri bırakıyorsun. Hem de hiç bilmediğin, tanımadığın bir yere. Ama şunu unutmayalım. Yoktan bizi var eden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Rızkı veren kim? Hicret ettiğinde de sana verecek o. Yani hiçbir yerde ümitsizliğe ne yapmayacaksın? Düşmeyeceksin. Yani bugün doğdun, baktın bir anam babam var, evim var, arabam var, yiyecek bir şeyim var. Böyle gidecek her şey. Belki her şeyi kaybedeceksin. Sen de sıfırdan başlayacaksın. Yani hicret böyle basit bir olay değil. Allah Resulü <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam hicret amellerinin üstüne olmasaydı ben kendimi Medine'den, Ensar'dan biri ederdim. Hizmet çok çok önemli. Çok çok önemli. Evet. İşte bu ailedeki örneklerden bir tanesi de bu. Ve i̇şte bu hizmetle dünyadaki rahat ortamı yaşamayı bırakarak çileyi seçen nedir? Bir ailedir. İşte rahat ortamı bırakamayan yanlışa karşı çıkamayan nice insanlar, aileler vardır ki helak olmuş gitmişlerdir. Allah hakiki anlayanlardan eylem. <gülüyor> Uzatmayın. Bir saati geçti. Kısaca geçeyim. Bu ailede bir özellik daha var. Misafirperverlik. Kur'an'daki ifadelerden gideyim hızlıca. İbrahim'e büyük melekler kılık değiştirerek gelip uğradıklarında ve kendisine çocuk müjdelediklerinde İbrahim onları tanımıyor. Çünkü Mikail, İstafil, Cebrail gittiklerinde hemen bir hayvan kesiyor. Onlara ikram ediyor. Yemediklerini görünce korkuyor. Çünkü azıcık düşman yemez. Canına kast yemez. Ne bilsin İbrahim onların melek olduğunu bildirmeden. Bu da gösteriyor ki hiç tanımadığın insana yemek ikram etme nedir? Müslümanın şiarındandır. Hatta rivayetlerde İbrahim evinin dört duvarını da yıkıp kapı yaptığını, insan geldiğinde girecek yer bulamayıp da dönmesin diye ona ikram edebilmek için dört tane kapı koyduğunu anlatılır. Yani ikram eden bir insan olma özelliği vardır. Rabbim bizleri de o ahlakla ahlaklandırsın. Öyle bir misafir ağırlama e, geleneği başlatmış ki Aynı şekilde Allah Resulü ve Vesselam'a bakın aynı şekilde o da kendisine birisi geldiğinde bir şey istediğinde yok diye bir kelimesi neydi? Yoktu. O kadar ikramsever birisiydi ki hatta cüzzamlı biriyle birlikte oturup aynı yerde yemek yemiştir ki insanlar cüzdanları götürüp mağaralara kapattıkları halde. Kendisi onun ısırdığı yerden ısırmış ve ne yapmıştır? Yemek yemiştir. Yani normal sağlıklı misafiri bırak, hasta olan insanlarla da oturup ne yapmıştır? Yemek yemiştir. Kendisi misafirperverdir. Bize de misafirperver bir ailede örnektir. Yine kardeşlerim çok çalışkan ve maharetli bir aile olduğunu görüyoruz İbrahim Aleyhisselam'ın. Bugün kıblemiz olan Kabe'nin inşasını Allah bu aileye emretmiştir. İbrahim Aleyhisselam ne yapmıştır? O Kabe'yi öyle bir temel yapmıştır ki hala temelleri duruyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Ayşe şu kavminin diyor şeyinden emin olsam şu Kabe'yi yıkar Atam İbrahim'in temelleri üzerine ne yapardım? İnşa ederdim. Ve orada İbrahim'in ayak izleri var. Yani o kadar çok taşa basmış ki yani öyle çalışmışlar, ağır şeyleri kaldırmışlar ki, taşı ayağının izni dayı ne yapmış? Çıkmış, o kadar çalışmışlar. Ve İbrahim soruyor, İsmail ile birlikte şöyle dua ediyorlar. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur, çünkü sen daima işten bilensin. İbrahim soruyor, evladım Allah-u Teala'nın ne edersin. İsmail diyor ki Rabbimiz'in emrine sarılmaktan başka seçeneğimiz yok. Bana yardım eder misin? Elbette diyor. Rabbim şu tepecikte bir mabet inşa etmeni buyurdu. Bunun üzerine kardeşlerim İbrahim duvarı inşaya başladı. İsmail de taş taşıdı. Ve bu hizmetin kabul olması için Allah'a ikisi de ne yaptılar? Yalvardılar. Onun için bizlerde de aynı düşünce olması gerekir ki Allah hepimize bu hayrı nasip etsin. Unutmayalım ki yapılan bu tür hayırlar kadirde de amel desteğinin kapanmamasına sebep olan nedir? Amellerdendir. Hala o Kabe'de ibadet olduğu müddetçe emreden Allah olduğu gibi İbrahim'e de, İsmail'e de ne var? Hala ecil var. Hala ecir var. Sonuç İbrahim ailesiyle beraber tavizsiz bir duruş sergiledi. Bu uğurda ateşe atıldı. Hicret etti ve bütün müminlere de model oldu. Kur'an-ı Kerim bu ailenin kıyamete kadar müminler için örnek olacağını bakın şöyle izah ediyor. Allah bu sözü soyu arasında gelecek nesiller içinde devam edecek bir örnek kıldı ki insanlar ona müracaat etsinler onun gibi yaşasınlar. Hiç unutulmaması ve ihmal edilmemesi için de bu ideal ve model aileyi dilleriyle anmasını ibadet. Bizlere ne yaptı? Kızdık. Allah temize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu anlattıklarımızla e, yaşayan, örnek alan samimi kullardan eylesin. Daha anlatılacak çok şeyler var ama bir ders, bir saatte ancak bu kadar. Allah doğrular Allah'tan atalarsa kiz bizim kendi nefsimizdendir Allah'ı affeder etsin amin <gülüyor> Allahumme ve hamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etöbüle elhamdülillahi rabbil alamin